ya Allah adına Sa'id <gülüyor> bin Av, Abdurrahman de bin Af Rabi'ye de Sa'id bin Sa'id kardeş oldu. Efendimiz bunların hakkında bir şey yazıyor şöyle size tebliğ etme pay vereyim. Her hasını müminler birbiriyle kardeş Efendimiz Bahçede, Devat'ta Devat'ta Ömer Bey'in Devat kağıtlarını de aldık. Buraya gitmiştik. İki saat kadar Bahçede görüştü o ihtiyar vücuduyla. Yerinde çok esiyordu. Soğuktu. Bütün ihvanı ağırlattığı bir kelime oldu. Yani nasıl elektriğin düğmesini kıralım da hep bilen millet yani evin işi. Bütün sıyağıyla dolur. Öyle ziyayla dolduracak bir kelime konuştu. Müminin birisi dedi, sevabı bir decik. 90 gelmiş, inah ağır. Git annen, baban, akrabayı talimatla. Yok Yoklar. bir. Hepsini aramışlar, gel İmkanını bulamadık. Bulamadım ya Rabbi, vermiyorlar. Ne annem veriyor, benim halim belli olmaz, Babam, anne'm, babam, ben askere gidince Boynun büküldüğü, yani yavrum diye böyle bağrına basardın, şimdi bir tezik sevap ya. yavrum. Yavrum, kardeşten yakın, yakın yavrum, benim daha amelim tartılmadı, benim halim ne olacağını ben bilemiyorum, dediler. Amucan, emim, dayım, akbabam, ümidi kestim geldim <gülüyor> ya Rabbi, sen ne buyurursan dedi. Efendimiz burayı ağlayarak diyor ki, Allah için bir dost da mı etmedin sen geldin, Allah için hiç kardeşin yok mu yedin, dedi. Allah için kardeşin <gülüyor> Bütün ihbabımda burada baktım geldim, Manisa müftüleri nevi bütün gelmiş Allah'ın sevgili dostları Rıza Cüllü Efendimiz'in sağında oturuyordu, bir de sağında hep böyle oturuyor. Başka alem canım. Allah cennette cemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Doğulamadığım Allah. Siz Allah için dostlar mı yetmediniz, diye. Dedi <gülüyor> Efendimiz ağlamaya başladı. İşte ben size Allah için dostum demek ister gibi oldu. <gülüyor> o söktü asil ağa. Kalkıp evimizin baharına basırken kucaklaşmaya Allah. ...yollarından ayırmasın. <gülüyor> Arkadaşlarımıza bir şey dedim de öyle kaldık. Ümmetim 73 üç ayrılacak. Ye ayırılacak. Yetmiş ikisi ehliler... Sahabe-i kiram çok korktular. Babam bu hadisi okuduk sonra ben de çok korkardım. Hasan korkma oğlum dedi. Bizim cemaat o biri çok olacak. Ötekiler Aleviler, Rafazılar ciberiler kadri mezhepler, 5. mezhepler onlar onlar izbi sünnet ve cemaat mezhebinden olanlar kurtulacak. Sahabe evet. yolu dedim bu yol ne? Evet. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın <gülüyor> yolundan giden ve sahabesinin yolundan gidenler kurtulacak. geri mahvolacak. Biz ...çalışıyoruz. Allah taklidimizi tahvil etsin. Rasulullah <gülüyor> yolundan gitmeye, sahabe-i kiram yolundan gitmeye çalışıyoruz. Bak, sahabenin birinden bir örnek vereceğim burada. Efendimiz yazmış, bunu okuyayım. Biz Medine'ye hicret edip geldiğimizde... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle, Salih ibn Rabi arasında... Kardeşlik tesis etmişti diyor, Abdurrahman ibn Avf. Radiyallahu anh. Allah şefaatlerine Onun üzerine Sa'd ibn Rabia, Abdurrahman bin Avf. Ben mal cihetiyle Ansar'ın en zenginiyim kardeşim. Sen bana kardeş oldun. Şimdi zengin kardeşler düşünelim de, hala bir yüz lirasındır, bin lirasındır. Kardeşim demesin. Feda olsun demesin. de bir çıkar. Binde bir çıkar. Tahir hocamızın huzurunda bu kadar cemaat vardı. Hicaz lafı vardı. Ben orada bir kardeşimizin <gülüyor> İsa muallimi olup da 13 senedir maaşını kestiklerinden haber verdim. Böyle kızları pantolonla çıkarmış da onun yüzünden sen nurcusun da, bacağını niye açmayıyorsun bu kızların? Kızlar da ifade veriyorlar. Hayal ediyoruz ya diyor. Hayal ediyoruz biz, Efendimiz bize muallimimiz demiş değil, bir şey ettik. İfadeyi bulamıyorlar. Mide'den Ankara'ya, Ankara'dan Mide'ye. Bulamıyorlar, mahkemede bir şey bulamıyorlar. Pekala demirine alınmıştır, maaşineği yok diyorlar. On üç senedir böyle. Yani örnekler vereceğim. İçinden bir tecik kardeşimiz 200 lira beraberli cömle soktu şunu o kardeşe verdiği. Hep zengin yani apartmanını güve çıkarmış. Hı hı. Kardeşlerimizle böyle Kurban olalım birbirimize ya. <gülüyor> canımız kurban olsun ki sahabe yolundan gitmiş olalım. Şeriatça senin malın senin olsun, benim malım benim. Tarikatça benim malım senin olsun, senin malın benim. Hakikatça ne senin ki senin, ne ben benim ki benim. Allah'ım, gün kefin giyen giyen başka bir şey yok. Onun üzerine Saad ibn Rabia Abdurrahman ibn-i Ben mal cihetiyle Ansar'ın en zenginiyim kardeşim Malumun yarısını sana ayırıyorum Yani şöyle sınır dikelim ben gideceğim hurmalıktan Sen muhacir geldin dedi şöyle dik dedi böyle Gidelim şu yanına sen olacak bu yanına Sonra bak Paranın yarısı da senin Sonra bak, develerimin yarısı bu senin. Sonra bak, iki kadınımdan hangisini dilersen senin hesabına talak vereceğim, senin hesabına boşayacağım. Ama büyük kadınım iş güzel, küçük güzel değil. Küçük kadınım gözen yalnız iş bilmez. Bunun hangisini boşayayım? Boşadıktan sonra şeriat müsaade ediyor buna. Boşayacağım, üç ay, on gün duracak, hamili çıkmazsa iddeti bitti mi sana nikah edeceğiz, Ana sen sende kalacak. Hani bak böyle mısın? <gülüyor> efendim bunu okudu, hem ağlıyorduk hem ağlıyorduk, yani kardeş ne kadar böyle ileriye gitmiş. <gülüyor> bu talak vereyim, iddeti geçince anne tezebbüs edersin kardeşim diye. Be. Rahman bin alf radıyallahu anh Sa'd ibn radıyallahu anh Allah ehlini ve malını sana mübarek etsin. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. Var ama kabul etmem ben bu kadar hedayeyim. Senin aileni boşayıp da ben buna vicdanım razı değildir. Olmaz bu. Allah kurban olsun Allah. O kalpleri bize ver ya. İçinde ticaret edip de edilecek bir çarşınız yok mu? Abdurrahman bin Avf o Ansara ah diyor Sadip bin Rabi'ye Bana o pazara delalet ediniz. Bana o pazarı göster Yeter pazara gideyim. Sadip bin Rabi ile Kanyuka kabilesinin çarşısı var dedi. Abdurrahman ibn-i Avf kanyuka gitti, satmak üzere peynir, yağ vesair ertesi güne yine gitti, çok geçmedi, Abdurrahman radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gitti. Üzerinde ehli zifafa mahsus, gerdek gecesine gi girmeye mahsus bir var üzerinde yani elbiseyle vardı zaferen safran imiz idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendin mi diye sordu ya ya Abdurrahman evlendin mi evet evlendim diye cevap verdi ya Resulullah evlendim Allah'a Allah, muhacir edin hiç de paran yoktu buraya geldim bak Allah Mutfetmiş de evlendin diye keflendi peygamberimiz. Biz ihvanımızdan kim evlensin ben çok Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi tecevviz ettiğini sordu. Kimi aldınız? O da Ansar'dan bir kadınla evlendim ya Muhammed. Hmm. Sallallahu aleyhi ve sellem evlendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfinden dedi. <gülüyor> ne kadar da mehir verdiniz? Mehri müeccel, mehri muaccel. Malum olsun, ne kadar verdiniz buyurdu. da bir şekilde beş dirheme evlendim, <gülüyor> diyor. Bir <gülüyor> şekilde, beş dirhem ağırlığında altın verdim diye cevap verdi. Bunun üzerine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman'a bir koyun kesmek suretiyle ile olsun velime yap buyurdu. Bir koyun kes de bir velime yap bir. Göğün cemaati yap. Aa, bu kadar ucuz. Şuraya bir atmış, efendim şuraya inmiş. Diyor ki zamanımızdaki evlenmelerde ne gibi ağır şartların olduğunu ve edebi İslamiye'ye ne kadar muhalif bir israf olduğunu temmül edelim de ibret alalım. Sahabe böyle evleniyordu. Böyle kız veriyor, böyle alıyordu. Şu zamanımıza bakalım da ne kadar İslam, lüzümsüz İslam, Lüzümsüz israf, kanaatınız olsun Yani kamyonlar doluyor Oturak istiyor, bilmem ne istiyor Yerde yatmaya kimse tenezzül etmiyor, kavileler Neler, niyeler neler, bizim ta oraya geldi şimdi Ondan sonra buralarda kim bilir, Allah bilir daha. Kaç yüz bin lira, ne kadar bin liraysa Muhacirin hans arasında Akdedilen muahhat hicretin birinci senesinde akdedilmişti. Bu uzun geliyor. Burayı şöyle kapatıyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldi. O kardeşinin malının yarısını almayıp ailesine tenezzül etmediğinden 40 bin sıf saraha vermiş. Allah böyle mal vermiş. Allah'a yemin edelim ki diyor Abdurrahman bin Auf şöyle bir avuç kum alsam elime altın olurdu. Evet. Yani altın olurdu. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın duası hürmetine böyle diyor bereketli bir şeye vuralım bu da sırf kardeşıma yaptığım güzel muameleden oldu. Onlar bize tek tavuğunu kesti yedirdi. Biz de onların şeyine tenezzül etmedik. Sahabe toplanmış Peygamberimizin eline geldiler, oturdular, ansar! Ya Muhammed! <gülüyor> Sallallahu teâlâ aleyhi ve ne hani olursun! Muhacir kardeşlerimizle bizim aramızda şu mallarımızı taksin edip, yarısı olsun, yarısı da bizim olsun! ve <gülüyor> ne kardeşlik sizi ki Yahudi! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kadar kardeşlik! Allah'ımız razı olsun sizden dedi, ...ben buna dahil değilim. Gelin onlarla bahçenizi ...onlar görsün, göz etsin, dibini deyipsin, sulasın... ...meyvesini yer yarıya yer belin... ...yarı meyvesi sizin olsun, yarı meyvesi onları olsun... ...bahçanız yine sizde dursun dedi. Ya Resulallah yüzülere gayet diyor ki... ...ha ne, ol, ne olur böyle yarı belişelim. Haa, böyle. Sahabe-i böyleydi. Biz, kardeşim, kardeşim, yani kardeşim, bin yerde Allah rızası için diyorum size, Allah rızası için diyorum, belki zenginimiz ne olur? Haber gönderelim, her memleketin halifesi var, memuru var. Kardeşim, mıntıkanız da aç, bin ilaç, kardeşlerimiz var mı? Zekat verme, derdimiz geldi, en yakın akrabanı vereceksin, en yakın akraban da İlhan'ın. İhlam kardeşin zeketinle olsun onu kaldırmaya çalışalım, Allah razı olsun diyorum, böyle etraflı düşünelim. Şu an sohbet için şu kağıdı çıkarmıştım siz gelmeden evveli, şunlar da kitabımız da yeni, Efendimiz'in mektubu atayalım. defter de öyle dolu, bu kitap da öyle, iyisim şu kağıttan size birkaç kelime konuşayım inşallah. düal eee ki eee eee keşke ki Muhammed Abdullah asır bir dakika diyelim hoş geldiniz inna lillahi ve inna ellerimiz ellerimizle ayaklarımız ayaklarımızla Cemi ağızlarımız birbiriyle elveda dediği gün Gözlerimiz tavana dikilip, yavrularımızın boyun bütlüğü O niyetle bir daha diyelim. Aşha ve şehrin. Allah'a şehrin. Allah'a Kelimesiyle cümlemize hüsnü hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Kale nebiyyü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Hübbibe ileyye min dünyakum en وَالنِسَى وَقُرَّةَ عَيْن۪ي فِي الصَّلَىٰهِ وَكَانَا اَصْحَابِ de var bu hazırda. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyamızdan ey sahabe-i kiram ve ümmetim dünyanızdan valla üç nesne sevdirildi. Sevdim dediğim öyle sevdirildi. Ben Allah'tan gayriyi sevmezdim ama Allah sevdirdi. Dünyamızdan da demiyor, ey dünyaya talip olan, Dünyayı benim zannedenler, dünya sizin değil. <Gülüyor> ben manettir, içinde oturuyomuz ne Yarın Yani sual sizden sorulur, kalacak bereççilere, kalacak. Dünya dediğimiz şu güzel dul kız herkesin dostudur fakat vefasız. Başta i̇şte şimdi düşersek birimiz gitti, ne gelmiş, ne gelmiş. Böyle olacağız kardeşim, hepimiz böyle olacağız. Allah imanı kendinden ayrılmasın. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yalnız, dünyamızdan bana üç nesne sevdirildi. Birincisi gökçe kokuyu. Gayet güzel kokuyu severim diyor Peygamberimiz Allah. sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesin cebinde gül yağları bulunsun. Efendimiz ne Hı -hı. koku sürülüyorsa o bulunsun. Çünkü derse otururken seccaden temiz olacak. Gül yağıyla kokulanacaksın. vâcizid de Bastami Efendimiz zikre oturdun mu ağzını gül suyuyla yıkarmış. <gülüyor> Allah'ım ben müleves ağızını zikretmeyeyim diye. Gözler yumulu. Gözler yumuluk, kıbleye karşı oturmuş Boynunu Mevla'ya bükmüş başka kimse yok hassas sahale Yani şafak atmadan evvel olursa müteveccültem azıklanır Sünneti müekkele ediyor Efendimiz Mutlaka gücü yeten yapsın diyor Karnını gıcık az yer Bir de gece akacak olursa Bir de salih nas sohbetinde olursa Detayifler diyor çalışmaya başlar Bu üç şeyden ne taif duramaz, patlamaya başlar. Salihler dedi, ve künü ma sadikin ayetini okudur. Sadikinden murat, kutbu cihanlar. Onun sohbetinde oturmak, rabıtasını yapmak. Yap arkana, yap arkana, yap. Cezveyi koyduğunda nasıl ocakta, yani hava kazında, mangalda duruyor. Dururken, dururken diyor, Efendimiz başlıyor diyor, cip cip. Çip çip atmaya başlar. İçik daha durursa niye de bir gün kaynar. Niye hiç kalıyor bizimle tariflerimiz çalışmıyor? Demek ki kenarına koyuyoruz mangalın ravudamız az oluyor. Azı yoksa votladık biz lillah. Onun için yani gökçek kokulu serveri kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cismi mis gibi kokuyor o saatte. Bütün kokular ondan oldu zaten, Ceberi Sevir Dağı'na girip çıkalı 400 sene kusur oluyor, yeni girmiş çıkmış gibi kokuyor Peygamberimizin. Anahtımız olsun o haybarın dolaşık yoldan geliyorduk, kapı açıldığı zaman otobosun içine bir koku gelir bağırmaya başladılar. Daha Medine'ye ki 30 kilometre vardı. Kendi kokar kokarsana yine güzel koku taşıyordu. Ümmetime sünnet olsun diye. Öyle olunca sigara ne katiyen içmeyelim. Tarikatı Aliye'ye sigara. Çünkü şeriatta mübah, tarikatta haram. Tarikatta haram, e, hakikatta günahı kebair. Hakikatta kebair, hakikatta marifette küfür Küfür bu, günah kebayı ne? küfür değil de, nasıl küfür, günah kebayı cennete koymazsa yani bir kerahatla hal yaparsa tarikat adamı, o da dünya cennetine, lezzetine kavuşamaz. İneğe gitmiş de, bu kafası boşanmış, çobadan almış dışarıya yayılmış gelmiş. Kim bilir kimin ekinini yedi, kim bilir kimin bostanını yedi. Akşam gelince onun sütünü yemek tarihatta haram. Ütekinde bu bağırı, bunda haram, şüpheli, şüphede vağı olan, haram da vağı olur. Bunun için aman iyi dikkat edelim buna. Kime? Tadaklımıza mani olur. Dünyanızdan bana üç desne sevdiğim İlisi <gülüyor> birisi gökcek koku. Gayet güzel kokuyu severim, ikincisi sevmiyorum. Âişe-i Sıdıqa'yı, Rabbim bana sevdirdi, ben sevmedim, ne dersem onu ezberlerdi, hmm. muhaddis oldu, ravi oldu, yani bu haydi-i şerifi açın bakın, ne kadar husul, abdest vesair muamelete ait hadis varsa, bütün Âişe-i Sıdıqa tarafından rivayet olunmuş, çok büyük muhaddis, Allah şefaati nâ eylesin hmm. ya Rabbi. Benim gözümün nuru namazda kılındı. Üçüncüsü. Üçüyü sevdim. Üzlerimin ziyası oldu namaz. Namazı biz yapamıyor ki kardeşim. Namazda huzur alabiliyor mu? Ben alamıyorum. Yalan şey. Aldım geçirdim geriye. Aldım geriye geçirdim. Yani amelimanda oldum ben. Gün günahkarınız oldum şimdi. Yani böyle, Şahin Akşibendi, Kutusu Sesi Rahul Aziz Efendimiz'den, Efendim huzurla nasıl kılalım diyor. Abdeste huzurla alalım. diyor. Ekmeğiniz muhakkı helaldan olsun. Zirce kadar haram şüphesi karışmasın. Zirce kadar ama. Haram, irtikab etmeyin. Yerken evvel huzurlu yiyin. Ağzınıza lokma aldın Allah, Allah. Allah diye çıkın, böyle hatırınızda olsun, kalp, kalp Allah'a zikrederek olsun. Kalp çarkı dönmeye başladı ama Allah dediğim yediğin gibi başlar, nur olmayan nur. Bizim kardeşlerimizden ders tarifi tabi soruyoruz. Biz 14 yaşından beri ikmanın dersini sorarız. Zamanımızdan beri, babamın gününden beri Allah mergad-ı nur olsun. Kardeşlerimizden birisi geldi ekmek yerkena dediğin tarife uttunuzu lokma rengi nur oluyor. Böyle nur görünüyor güneş gibi nur. Taştaya gitmekte acat olmuyor. Nur olursa taştaya gitmek olur mu? Kelamı dirgahı değil de e, efendim ustamızın e, Erenköy'ünde Ziya Köşk'te, Başak Köşk'ünde Hacı Esadeli Erbilli Kutsesi Raval Aziz Efendimizin orada 33 tane misafir diyor. Künlü öyle misafir bulunurdu. Şeyh Efendimiz Efendim kanunca bir işten artık birse yasak. Para misafire. Ali bu kapıyı Allah açtı Allah yötecek. Ben misafire git diyemeyeceğim. Geliyor başımıza biliyorum felaket geliyor ama Allah açtı Allah kafadır demiş başka mesele yok. Orada diyor misafir diyor. Kayseri kardeşimizin birisi Hacı Mehmet Aksoy. Hüseyin efendi oğlu Allah'ım bin hafta durduk diyor taş mi gitmiyor diyor uyandık kendimizden biz melek ki insanık bir musul alalım da içelim de şu karnımızı boşandıralım diye gittik diyor Şıhal efendimiz oğlu Şıhal efendimiz Şıhacı hacı i Erbil'i efendimiz hüppul ahtam olmuş o da Havs-i Azam oğlu Kavüsü'l-Azam olarak yetişmişsin. Evet. Bunun hepsini melemende ipe düzdüler. Allah şefaatlerine evet. naik etsin, evet. kullanıldı Allah, Oğlun diyor, ifadeni hiç değişme. Sorarlardı, yerine vekil kim olacak diyor. Hep sana bakarlardı. Ben Ali olacak demezdim. Ölümümüzün beraber olduğunu Allah bildiriyordu bana diyor. Bizim Kerbela devrimiz şimdi diyor. Kerbela devrimiz ifadeni hiç yanlış verme. Sen de ben de bugünlerde Hasan Hüseyin gibi ahirete geliyoruz diyor. Yani Kerbela devrimiz çok da halifemiz olacak diyor. Allah şefaatlerini nahin etti ya Rabbi. Geçen bir yere söyledim ya. Bileyim Konya'ya gitti mi? Babam da hapishanede Kayseri'de 45 gün hapis. Onların ölümünü duyunca Hacı Esar Efendi zehirlenmiş. Şu Halefendi Hazretleri idam olmuş. Son devrin, son devrin mazlumlarını okusanız ben bile okudum, böyle birer birer Necip Fazıl Kısakülah'ın kitabında, nasıl hakaret olmuş bu dinimize, ulemamıza bir okunda da o atıp o cayneyi, şuna dayanır mı, hiç dayanacak vaziyeti varmışım, böyle. Pederim diyor o ölüleri duyunca kılavuzamız katibi ve ikinci halife Ali öyle hamız kahkaha deniyor uyku tutmadı yani barıncaya şehri yani ustazım gitti halifeler gitti ni ağlama efendim ne takdirleri öyleymiş. o ağlamıyorum oğlum ben de kulağım kulağım burnum besahir azaların düzgün olsa ben de idam olurdum. kurban olmaya layık değerimiz de beni etmiyorlar diye ağlıyormuş bağanda. 30 <Gülüyor> yaşında 32 yaşında kılav zavız vardı. Allah şefaatine nail essin. Böyle mana 5 kişi gideceğimiz Kirezzade İtam müdürü Hacı Abdullah efendi, Yahyalı üç çık. Fazla afız kılav safız Mustafa. Gidecek Keyfimden diyor, böyle melemede idam olacağım, 30 yaşında ya. <gülüyor> Keyfin Hacıya diyor, o bahaneyle diyor, şıhımı bir acıktan görür müyüm ola diyor. Görledik. Biz Hacı Yasal Efendi görmüş gibi inandı, intisab ettik ama... ...gölürdük biz. Şahal Efendimiz'i neyi görür müyüm ola diye. Ki, hafız, ne oldun sen oğlum? Hastalandın mı, bir cinnet mi geldi sana? Altı yüz hapishane varmışmış. Bu üçünün üçün, üçün ürünlermiş, hapishaneye inşad etmişler, babam gül. efendim, oraya melemine gidecek para yok deyince parayı toplamışlar, vermişler. Ce, e, rahmetlik Fevzi Paşa, Çakmak Paşa Hazretleri, şu efendimize Okursanız o son devrin mazlumlarını, Fevzi kılınız diyor derken haber olmuş, dur. İnkılabiliyom diye öyle durdu mesela. Babamın tutarken öyle bir karanlık hal geçirdik yani Allah. Kimsenin başına vermesin. İki tane aile, yedi tane çocuk arkadaşlar. Yedi tane çocuk. Murtlar gibi ağlıyoruz. Müdürücük canım, yani bir tersler orada gibi oldum ya bunlar layık. Kanuna aykırı bir yere birikiyorlar. Allah! Allah diyorlar, kanuna aykırı, Bunlar layık bunlar, yössünler diyor bunlar. Bunlar Allah diyor diyor. Öyle devir, geliyorlar, develiyi bilen kardeşlerimiz var. Hökumet binasını üç defa makine kıranıyor. Yaşasın cumhuriyet, kahretsin kara kuvvet diyor. Babama böyle diyor. O oğlu böyle deyince babam, Allah seni kahretsin. O günü Irak çatlamış çatlamışım. Irak'ın başında gibirik yani. <gülüyor> Sonra gidiyoruz diyor. İnce suyum oraya geldik. Bilenler onu bilir. İnce suyum oraya geliyor diyor. İlkinde namazımız geçiyor yavrum. Dedim diyor şüphere. iki jandarma var diyor. Ellerimiz bağlı diyor. <gülüyor> bağlı diyor. Oğlum, rüya olmasın. Yurt sene Çanakkale'de böyle çakmak çaldık. Tek namaz geçirmedim, diyor. Şimdi namazımızı yavrum? Get hepsini bir hapishanede kılanız, diyor. Allah, bizi hapis etmeye, idam etmeye karar verdin, hukmettin, takdir ettin ise razıyım. Namazınız mı geçirmiyoruz hemen? Takdir ettin, yarabbi, demiş, ya, babam, <gülüyor> namazımız da mı gelsin deyince teker, pah, getiriyor. Şey. <gülüyor> Şüfer diyor ki, gireceğiz burayı da alın diyor, diyor. Hocam inanıyor namazımıza da, Allah belalarını versin diyor. Namazımızı kıldık diyor, orada diyor. vardı ki hizasıyım. Ya hakimin, evet değilim Allah. Hiçbirisi gitmemiştir. <gülüyor> Şık Mustafa sen misin, Şık Fazlı sen misin, Şık Kılavuz sen misin? Evet, evet. Yani. Hükümet bütün ayakta Kayseri, valiyadır ayakta. Yetiştiriyor mu canileri yahu? Yettik diyor arkadaş, vardık diyor, hepisi ayaktaymış Esret'ten diyor. Sen misin Şık Mustafa? Sen misin Şık Fazlı? Sen misin Şık Kılavuz? Evet. evet efendim, ama Şık'lığımız yok bizim Hükümetin kençesine, altına <gülüyor> yemeyecek miyik zannettin dişleri... <gülüyor> ...gıcır, gıcır, hepsinin diyor <gülüyor> yiyebilecekleriyle, kanaatınız olsun yiyecekler diyor. Götü <gülüyor> bir nazarata attılar diyor, şu pencereler de çok burada. <gülüyor> üç ayları orucu tutarlar onlar da, yani yine <gülüyor> senedir. Böyle üç ayları tutarlar, Recep Şamen tutarlar, Ramazan tutarlar. Evimizden içi ekme aldık diyor. İki hafız, yeni çeynedi. O boğazından geçmedi. Hafız diyorum diyor. oğlum ben Emine bil kader, emine mi kederim. Kaderine iman eden keder etmez. Fatma'nın ipliği bazarda belli olur. Biz takdirimize razı değil mi? Yarın huzuru ilahiye böyle dikilmeye miyiz? Reisi Cumhurdan ile beraberine Allah bizi böyle dikmeyecek mi? Dikecek. Seninle kulum nedir bu kadar iyi rezil ettiler, demeyecek mi Allah? Diyecek. Rabbi biz seni Allah, Allah, Allah, Allah diye <gülüyor> <gülüyor> zikrederim, onun için ya Rabbi. <gülüyor> Şu evi seçiyorum, bak böyle, bel başında, pencereleri bahçeye diye, bu düşünceyle. Yani penceresi bahçeye, bir tehlikeye maruz olmayalım diye. Neyin için? Bahra girenler o. ...sinemaya gidenler, kahveye gidenler, kacuniye giden, gidenler, hiiii fenalığa gidenler, müstesneler, biz yasak kardeşim, biz iki kabul elhamdülillah. Şimdi Allah razı bizden inşallah, inşallah, inşallah. Hani bu, mümür <gülüyor> bir <life> böyle, dertli yerime uğradınız, niye ilettinizse, babam bunlara teselli edince Fatma'nın ilgili pazarı da olur, Allah'ın takdirine razı değil miymişsiniz lan? Havuzla değmeye başlar diyor, ben de yerim biraz diyor. Yatacağız diyor, imkanı yok. Yatarsak ölürük diyor, soğuktur Hepsi Zatürra geçiririk Bir yorgan almış, fazla havuz, içimiz diyor, kafamızı ona giydik. Onun içinde salat-ı nariye okuyalım. Bir hatiminelim. Allahü fesalli salaten. Kamileten <gülüyor> ve sellim selamen tuhammen ala seyyidine. Muhammedin illevi tenhallü bihil hukadü ve tenfericü bihil kuram ve tuğva bihil ve tunali bihil ragaibü ve al havatim ve yüztizhal gamamü bibecihi l kerim ve ala ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli ma'lumillek 4 bin 4 4 defa okunursa bütün müşkin hal olmuş durumda. Bunu okuyalım diyor, okumaya başladık diyor. Şafak atmadan bitirecek hatimi diyor, uyumayın ki yok. Şafak atmadan gözüm böyle bir hırsızlanınca Muhammed Aleyhi Vesselam kıraat üzerinde geldi diyor. Selametsiniz diyor, selametsiniz. <gülüyor> diye dinleyeceğim, sırrımı saklayacağım olmadı diyor. Havuzlar <gülüyor> keflensin diye diyorum tepşir ederim. Muhammed Aleyhisselam geldi, <gülüyor> sallallahu aleyhi Diyor ki, yani uyumadığımı da iyice diyor. Beynel ne belli yaksa, uyanıkla uyku arası, hemen diğeri gitti, selam ettik biz, dedi. Yani hiç müteessir de olmağa, geldi, ifade verdik, kırk beş günden sonra böyle koyarlar, sonra da beledettiler. Onları değerlendireceğim, diye, bu İslam dininin başından geçenleri, yani Anlatma, bizim elimizden geçeni anlasa baka bir ağla yok, dayanacak vaziyeti yok bu işin. Elimizde hafif sık kardeşim. Allah, biz ziyaretçimiz geliyordu, Mevla kendilerden razı olsun, kendilerden razı olsun. Onlarsız geçeni, hayatın cehennemde geçmiş gibi gelir de bir dost ziyaret ederse, Allah kendine mükafat veriyor, ben de hizmet edeyim, gönlüm şöyle bir açılır. Allah'ım yarabbim, kanaatımız olsun. Yoldan geçmeye hayal ettim, Hasan kardeşim burada dedi, diyor Tahir Hoca. şu Yahyali'ye ya uğramadan geçersem, ben suyu edeb etmiş olurum. Oradan ayrıldı diyor bizim demet, iki gözünden diyor, böyle yaş geliyor, sakarlığın arasından dökülüyor. Memlekete teşrif etti, bütün millet yiyeceklerdi, Tahir hoca yiyecekler, çıklar. Hı. Ben biliyorum, Halk Partisi'nin en olurmuşundan birisi, Allah'a ozuna böyle ağızını açmış daha iyi ocağı böyle yiyecek keyinde. yani yayarlar evimize teşrif etti bir lokmamızı yiydi hep eğlenişim 3 saat sürmedi 2 saat bizim evde yani ne kadar uzadım geriye eve döndü hemşiremiz kızımız oğlumuz, gelinimiz hepsine vardı ki secdede gördüm böyle bizim evimize bir misafir Allah'a ulanmadım Aile şey göndermişti di. Ben varım, kapandım. aşikeralar. Secde etmek lazım. Yani evime Allah'ın bir dostu gelsin de bu ev sahibi secdet etmesin Allah doğru değildir. Bu senin diyor, bir evinde de salayken Allah gönderiyor ya. Ne akraba, ne amca olur, ne teyze oğlu, ne hala olur. Ne kimse hiç akraba değil şu yani taslığı kendi gibi iniyoruz içine, Allah'a indiğimiz evden de, gelen cemaattan da, bütün ihmanımızdan da razı ya Yarabbi! <Gülüyor> <Gülüyor> namaz, kuzumun ziyası buyurdu Peygamber namaz. Namazı kılmak için huzur mu istiyorduk? Evet. Şay Naksuban'ın efendimiz ekmeğinizi diyor helaldan kazan Helal ekmeği huzurla yiyin. Huzurla yiyin. Bir de abdestinizi huzurla alın. Hem arzayla aldığın abdest arzasında tevbi edin. Ettiğiniz günahlara namazda hazır bulunduğu bilin de tekbir tahrim diller ona. Hiçbir şey kendine haram oluruz zaman Allah! Şöyleymiş büyüklerin tarifi, benim, elimin dışıyla dünyamı, o mi dizgahımı, her şeyimi geriye attım yarabbi, huzurumdayım. Allah'u ekber, el-ihsan, ente abudallah, ke enneke teravu illem tekun teravu fe innehu Allah'ı görür gibi ibadet edin diyor. Siz Allah'ı görmüyorsanız Allah sizi görüyor gibi, Allah seni görüyor gibi bulun da bir bak. Ayağın üstünde duramayın, yıkılıyor insan. Yani Allah seni görüyor gibi huzuran böyle bu namazı böyle kılarsanız, huzur gömleği giyer üstünüze. Kılavuz hafızı, o ismi çok geçti rahmetliğin, namazdan zorundan boşandırılır namazdan. Aldığı zevkten, müminin namazları miraç olacak. Miraç, Peygamberimiz miraç gibi. E niye bizi ki miraç gibi olmuyor, da, lezzetsiz geçiyor. Ne abdestimiz abdest, ne yediğimiz yedik yeme, ne huzurumuz huzur, ne yiyken huzurla yiyiyor, karnımızı dikkat asab dolduruyoruz. Yani da, yani şiddetli tarafına gidelim, bu tesir yapar insana. Onun için böyle olsa hem böyle namazdan böyle namaz yok olmaz diyor. Olmaz Allah azapçı, böyle devam edelim inşallah Teala. Bismillah. Ağzım sık sık buraya, hamam şeyler, kusura kalma. İkincisine geçiyorum. <gülüyor> İlk derinizden <tükenenlere> düzeldin. Selam <gülüyor> Efendimiz, Efendimiz, Allah şefaatle nail Bir <gülüyor> şey şeyi <sevdikten> sonra, Bekale Ebu Bekir'in radıyallahu anh. ''Hübbi ve yemin min dünyakum ennazaru veci Rasulullah ve tekvüne binti tahta Rasulullah ve nefen ve nefaka ala Rasulullah'' Sadaka Ümmü Mekir. Emmekir radıyallahu anh dedi, Rasulullah Resul gerçek söyledi, ben onun sevdiğini tam severim. Ondan başka üç şeyi de ben seviyorum. Neyi seviyormuş bakalım dinleyelim. Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem senin yüzüne bakmayı seviyor. Otursan, aclığı neyi olan insan peygamberimizin yanına geldi, oturdu, baktı mı, aclığı neyi gün günlerce böyle geçermiş. Bir gün, Ali El Muhtaza Radıyallahu Anh, cihattan geldi diyor, Hasan Hüseyin Efendimiz de hastaydı, hasta. Gide birinci kapıya, Fatma Tazi Züka ellerini öperler, hoş geldiniz derler, krizini alır, takallar, çocuklar ne dedi? Çocuklar yatıyor, ne olmuşlar dedi, hastalar biraz, baktı, çocuklarda bir hastalık yok dedi. San ne dersem çocuklar, aç hmm. Doğru Dorşeli ya Fatma çocuklar, üç gün tam yemediler, dün uykusun görmediler, hiç yemedik diyeceklar. Böyle sabırlı Fatma. Hmm. Var daşadan bir daş getir, sarayın nüvende üstüne, hiç kimse halim bilmesin, sallanmasın bir Fatma. Hırkan da vardır gırk yama, evin çok çektin cefa, sana sorarsam Mustafa, gitme şikayet Fatıma. Sen canların cananısın, hanımların sultanısın, sen bir Muhammed kızısın. Eyle şefaat Fatıma, Allah şefaatlerine, nailisin, böyle aç kaldılar. Dedim, Muhammed aleyhisselatü vesselam, Birim. Yalnız bir şey var mı hiç evde? Hatırıma geldi, altı akça var dedi. Menakı bir ı Çariye'de görmüştüm. altı akçaya çıkardı. Geliyordu, bir adam, bir adamın saçından tutmuş, şarjda sürüyor. Oluştu işte vardı, iyi sürüyorum dedi. Altı akça borcu var dedi, bir ay geçti dedi. Gününde verme dedi, götürüyor mahkemeye, sürüyorum dedi. Hani oğlum dedi, bir ay daha misal dedi canım fedaus sana dedi. Böyle yendiş para verenler Allah 18 sevap verir. Sadaka veren on sevap verir. Çünkü sadaka almaya alışmış el olsa yine ister. Yendiş para isteyen yok da onun için ister. 20 olacağı diye 10 alacağı için 18 sevap olur. İstikrar çok büyük sevap dedi. Gel bir ay daha müsait, o kadar sevap. Hayır ya Ali, katliyem. Yani hiç imkanım yok. Her hmm. çocukları, aç çocuklarını, o nefakasını, altı ahçayı o borçluğun eline koydu dedi. Al, hmm. döndü. Çocuklar bir şey getiriyor sevgisiyle kopuşarak geldiler. Hazreti Ali, ne dedi, hmm. ya, ya Ali, çocukları çok üzdüm dedi. Nettim hmm. parayı da dedi, böyle boş geldim. Böyle böyle böyle oldu. Bir boşluğu kurtardım. Allah bize yeter, kefildir. El rızık Allah. Öldürmez, süründürür. Ya. Öldürmez, korkmaz. Bir rızık kapısı açar inşallah dedi. İyi etmişsin sen verdiğin hali dedi. Çok müteessil. Ne kadar müteessil olursan ol Muhammed gördü mü sallallahu aleyhi ve hiç müteessilik kalmaz. Bir de ağzın mı karnın doyar. Acjininin bilmem böyle. Çok mucize var, yüzünde ne? Çünkü yüzünden ay güneş oldu ona. Ayşe annemizin dizinde yatıyordu, aya bakıyor. peygamberimize bakıyor, yine aya baktım, ay kapkara oluyor. Ağladığı zaman böyle yüzüne dökülüyor. bir bu yüzüne dökülen, ne ağlıyorsun ya Ayşe? Uykular uyandırdın beni, ya Muhammed Sen aya bakıyorsun, sana bakıyorum, ay kararıyor. Ya ederim sana ayın güneşin ziyası Muhammed'in yüzünden alındı. Yani ilk yüzünü görse bütün insan ölür dedi böyle. Bayanamaz mı? Münteş yüzüm görünen daha dedi. Deyaver. İyi bulunmayan bir sultan Allah yarabbim burada bilmem ama sana da da ama sahabe su mahşerde ...sancağı saadet adına beraber etti ya Rabbi. cennetine çekildiği zaman... ...çekildiği zaman... ...buyurun arkadaşlar, Peygamber'e biz ziyarete gidelim dediğimiz zaman... ...ya Rabbi, hiçbir ferdi seçme bizden ya. Allah Allah. <gülüyor> seçme, beraber devatına varalım. Asiye annemiz, Meryem annemizin düğünleri olacak. Ya kartlarımız gelsin, her cennete gelecek buyurun diye. Bağdur Huzur buyurun, ümmet ashabım buyurun, ben size diyor, aşık adım, ümmeti, ümmeti, ümmeti, kızım Fatma'yı Ya yarabbi diyor Huzur, ümmetimi isterim, böyle bir peygamberin ümmeti, elhamdülillah, Hı. niye ağlamın diyor, mahşarda yüzünü göremeyenler olur mu diye ağladım, e, göremeyenler olacak, dedi. استعله بالله بسم الله ومن اعرض عن ذكري فإنه له معيشه ضنكه بنحشره يوم القيامه عما قال ربي لما حشيتني عما فغت في البصيره قالك كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله ve ben ne zikriyi, kim benim zikrimden iğraz ederse, ayrılırsa, namazımdan, emrimden, ibadetten, Allah, Allah, Allah demeden kim ayrılırsa, Maişetini ma dar halkı derim dünyada. Çok veririm de gözü dar olur. Yani tam ağı doymaz. ayından olur bu. Tığın karnı boş, minin karnı boş. Ayının ağzı açık olduğu için, Doymaz hiç, hiç doymaz. Yani iki şey doymuyormuş, iki şey. Birisi cehennem, Helmin mezi sayhasıyla çeviriyor. Ya Rabbi doymuyor, ya onlar at daha üstüme benim. At bir de nefsi doymuyormuş içeride. Tama, ne? Ya Rabbi o malzama yetmez bir daha defer, bir, bir daha defer yüzünü versede yine doymaz, doyma. El qanatun k, el qanatun kendülleye k. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat, kap olduğu için olan iki noktası kapın boşluğunu dolduruyor. Kanaatlı olan kimse, bir şey olmasa Allah vermez, şükür hocam diyor, her şeyim var ben diyor. Allah bize kanaat verir ya Rabbi diyor, veriyor musunuz? Estağfirullah, Bismillah, ve men ağrıza an zikrife inne lehu ma'işedendanken, ben ahşuru hu'l-ye gün <gülüyor> kıyamet ya'na kabirini dal halt verim bazı müfessirlere göre gözleri de ama halkılar. Ölü kör olur. Ne peygamberidir. Ne senler görür. Hiçbir şey göremez. Dolana ra diyor ki adam mahşer yerinde. "Kale Rabbim ne aşetemi ama? Ta'ad kunt basira." "Kale ya Rabbi. Ne aşetemi ama?" Beni niye kırk ya Rabbi? Karnı kapılayım akışlar seni ama takat kuntu basıydı.